Allah Azze ve Celle biz aciz kulları kendisine muhtaç halde yaratmış ve doymak bilmeyen nefse sahip olan bizlerse her zaman kötülüğe meyilli olarak yaratılmış iyiye, güzele kötüye çirkine her türlü şeye muhtali olacak bunları birbirinden ayırt edecek geceyle gündüzün ne olduğunu anlayacak görenle görmeyenin acıyla tattının ne olduğunu bilecek kabiliyetlerde yaratılan insanlarız. İşte bu yaratılışın içinde insanoğlunun kendi hasletlerini çok çok iyi analiz etmesi gerekir. Bilmediği her şeyde insan bilmediği bazı şeylere karşı da ne yapabilir? Düşmanlık yapabilir. Çünkü öyle bir ortamda hayatımızı ikame ediyoruz ki hak batıl birbirine karışmış. İyi kötü birbirinden ayırt edilemez hale gelmiş. Geçmişte iyi denilen ullanın yaşantı, görünüş, giyiniş bugün dışlanır, kaka kötü olarak algılanmış. Veyahut geçmişte bir şey giydiğinde bunu giyen kafirdir denilen bir ortamda bugün onu giymeyen sanki kafirmiş gibi algılanır hallere gelmişiz din insanların üzerindeki hakimiyetini yitirmiş alimler hüccetini bitirmiş davet gündemden tamamen kalkmış ve kavram kargaşalığı öyle bir hale gelmiş ki aynen bir hadis-i şerifte a.s. bugün aranızda e, zinakarlar nasıl saklanıyorlarsa münafıklar nasıl saklanıyorlarsa bir gün gelecek müminler de insanlar içinde ne yapacak? Saklanacak. Hatta bir Müslüman giderken işte bu Müslüman diye gösterilecek diyor. Ve öyle karanlık günler olacak ki, öyle karanlık günler olacak ki, hak batıl birbirine karışacak. Yani bidatlar sünnetin yerine, sünnetlerse bidatın yerine geçecek. Ve bir adam diyor Bidat'ı terk ettiğinde dinden bir şey terk etti diye ona saldıracaklar diyor. Böyle bir ortamda bizim kurtulmamız sadece İslam'a sarılmakla mümkün kardeşler. İşte bu yeni başladığımız e, ders silsilesi Selefi Salih'in Akidesi diye hoş bir kitap. Bunda bazı tanımlar var. Bu tanımları insanlar öyle bozmuşlar ki mesela bir Selef tanımı bir ehli sünnet vel cemaat tanımı her ne kadar kitaplarda yazılan, okutulan, öğretilen bu şey doğru olsa buna kaka diyen, kötü diyen ve bu itikatlan, amel eden işte şöyle şöyledir diye dışlayan yazılan birçok eserlerde nedir? Vardır. Mesela piyasada dolaşılan Vahabiye Nasihat veya Vahabiler gibi kitaplara baktığınızda öyle iftiralarla dolu öyle hakaretlerle dolu eserler var ki insan onu okuduğunda bu itikadı doğru olarak alsa bile bir şüphelerin içinde kalmış oluyor yani öyle bir geçmişten gelen bir kültüre sahibiz ki okuyarak öğrenerek dini tahsil eden değil sadece duyarak Taklit olarak atalardan veya bir yerlerden aldığımız bir şeylerle giden insanlarız. Bunun yanında yalnız sorgulanmıyor, doğru olan sorgulanır hale gelmiş. İşte bu derslerin amacı doğruyu öğrenme. Sağdan soldan, önden arkadan, nereden ne mesele gelirse gelsin, ölçecek bir kantarın olmasıyla, yani elimizde bir ölçü olacak ki, Onunla bir şeyleri ölçebileceksin. İşte bu masa kaç santim? 50 santim Öbürü ne diyor? 60 santim Öbürü 45. Alırsın metreyi, ölçersin. Hiç ihtilafa ne yapmasın, düşmezsin. Onun için insanın öğrendiği bir şey, okuduğu, tahsil ettiği bir şey doğru değilse, sadece kulaktan duyma bir şeyse, o zaman her zaman ne yapıyor? Müşkülatlar gündeme geliyor. Mesela bir namazı öğreniyorsun Heyecanla onu hayatına geçiriyorsun Allah hamdolsun Peygamberin namaz kılma şeklini Ben hayatıma geçirdim diyorsun Bir de bakıyorsun ki Halktan önce okumuş Güya hoca denilen imam denilen birisi hemen senin eline yapışıyor Sen hangi mezheptensin? hemen bir ayrılıkla sana ne yapıyor? Yaklaşıyor ve ihtilafı rahmet olarak görüyor. Yani ayrılık, rahmet, birliği ise ne görüyor? Zulmet olarak görüyor. Bu adam ne yapmış? Dinini tahsil etmemiş. Bu adam sadece taklite almış cebine koymuş, müşkürat olduğunda da sana ne yapıyor? Onu sunuyor. Cebinde o, yaşantısında nedir? O. Şimdi halkı bırak da imam dediğimiz insan, Seninle bunun münazarasını yapıyorsa, senin orada gülmen lazım. Cevap verdiğin her noktada o, seni adam yerine senin onu adam yerine koymadığını hesaplayarak hemen ne diyecek? Kendinden daha önceki bir alimi, ondan önceki alimi, ondan daha önceki alimi getirerek, sen bu alimlerden daha mı iyi biliyorsun? Tipinde sana yaklaşmalara gidecek. Halbuki şurada aleyhissalatü vesselamın bir sözü varken bunun dışında bir söz onun üzerine bina edilir mi? Edilmezse demek ki bu adam o sözün ne manaya geldiğinin farkında değil. Demek ki dinde bazı değerler var. Bu değerlerin ne olduğunu yakalamamız gerekir. Mesela faizi anlatırken aleyhissalatü vesselamın vermiş olduğu bir misal var. Hepiniz hatırlarsınız okumuşsunuzdur inşallah. Faiz diyor bir kişinin anasıyla 70 defa zina etmesine benzetir. Bakın şimdi. Zina belki birilerine tatlı gelebilir. Ama anayla zina hem de bir misli misli zina 70 burada çokluk ifadedir. Yani illa 70 değil. Aleyhissalatu vesselam da Arap bu diyelim böyle bir şey verdiklerinde örnek çokluk ifade eden bir şey alışkanlık haline. Düşün bunu duyduğun an insanda tiksinme başlamaz mı? Başlar. Demek ki verilen misali güzel yakalamak lazım. Ama adam tutuyor ki faiz alışveriş gibidir ya ticaret gibidir. Bu ne yapıyor? Bak bir kolaylaştırı veriyor. Aynen Yahudilerin yaptığı gibi. Ama İslam gelip de bu anasıyla kişinin zina etmiş gibidir deyince hemen ne yapıyor? Bir tiksinmeyle ondan uzak durmaya geliyorsun. Veyahut bir sahabenin gelip de ben zinayı çok seviyorum. Bana çok sevimli geliyor dediğinde Ali sallallahu aleyhi ve ne yapıyor ona? O oturmuş kendine hoş gelen duyguyu hemen ölçüyle götürmeye çalışıyor. Örneğin buradan. Gel dur dizini dizine dayıyor. Elini elinden tutuyor. Yani bir samimiyet ifadesiyle. Sen diyor annenin zina etmesinden hoşlanır mısın? Adam hoşlanmamaya Allah'a Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz. Bak birinci madde. ikinci Hanımının zina etmesinden hoşlanır mısın? Hoşlanmamaya Allah'ın müzun. Senin hoşlanmadığından hiç kimse hoşlanmaz. Kadın taifesinin hepsini tek tek zikrederek hiç üşenmiyor. Bak biz birini zikredip duruyoruz. Aleyhisselatü Vesselam kadın taifesinin hepsini sayıyor. Hadise bakın. Ve sahabe diyor ki Vallahi diyor buraya geldiğimde zinadan daha sevimli bir amel yoktu. Şimdi zinadan kötü bir amel yok. Büyük günahları sayarken bak şirkten önce onu sayıyor. Yani o kadar tiksinmiş Davet ne yapmış? Tam gelmiş. İşte kavramlar değerler yerli yerine oturulmayınca bu sefer karşıdakine neden oturtmadı demesini kendine sormayacağım. Sen oturttuktan sonra acaba ben bu değeri karşıdakine nasıl veririm? Ona bunu nasıl anlatırım? Doğruyu nasıl gösteririm? Ve o kendine düşeni nasıl yapacak? Ben kendime düşeni nasıl yapacağım? Bunun hesabını yapacağım. Öğrenmeyle, yaşantıyla Anlatma aynı şeyler değil kardeşler Bazı insanlar hakikaten Öğrenir, kim ne Anlatırsa çeviremezsin Ama bir kelime davetten Karşıdakini etkileyemez O kadar insanlarla Girer çıkar, etkileyemez Ama onlardan Aldığı etkilenmeler vardır O da nedir? Cemaatten, kopma Kardeşlik arasında, gevşeklik birçok şey Olur ama itikatından taviz vermez Ama davetçi yapısı olmaması kendisinin de olduğu yerde saymasına sebep olur. Mesela bu konuda size tavsiye İbni Kayyem Cevzini, şeytanın tuzakları ve ondan kurtuluş yolları diye bir kitap var. Şeytan insanları nasıl diyor alıkoyar. Yani konumuz o değil ama şöyle bir misal vereyim diye girdim. Çok kapasiteli bir adamı kapasitesini engelleyecek işle uğraştırır çok çok büyük işle uğraşmaktansa ufak bir şeyle öyle insanlar var ki akşama kadar şurada güvercin besler. Bazen canım sıkılır giderim amca. Şimdi gidip de torunlarına bir şey anlatsam daha iyi değilim. Dinlemiyorlar ki evlat diyor. Sen ne yapıyorsun? Hayır işliyorum diyor. <gülüyor> güya hayır işliyor. Güvercinleri buraya topluyor. Her türlü pisteği topluyor. Yani güya kendine göre o e, buğdayları atarak hayır işlediğini zannediyor. Halbuki adam kapasiteli bir adam Ama şeytan onu ne yapmış Bu kadarla Öyle adamlar gelir gezer Amca gel otur şuraya Ne dolaşıyor Bir kitap bulunmayacak bir kitap Biliyor bulunmayacağını Tek tek her dükkana sorar Ya üşenmiyor musun? Ya diyor namaza çok Evden de attılar kahveye de gidemem Ya gel otur her gün ben sana çay ısmarlar Ya diyor tek tek bakıyorum Hem bir selam veriyor hem selam alıyor hem, hem kitap soruyor bana. Adam selam alıp vermeyi kendine ne yapmış? Kar almış. Halbuki git camiye otur. Orada Kur'an biliyorsan, Kur'an öğret. Adam gelsin. Burada Emre hocamız var. Buraya her zaman geliyor, oturuyor. Burada isteyene Kur'an öğretiyor. Seni bilsinler. Gel otur. Yani şeytan insanları ne yapabiliyor? Aldatabiliyor. Onun için kavramların, değerlerin güzel anlaşılması gerekir. Kardeşlerim asr-ı saadetten sonra yani aleyhissalatü vesselamın irtihali Ebu Bekir'in vefatı Ömer'in şehitliğinden sonra İslam dünyasında birçok kargaşalar olmuş. Ve bu kargaşanın içine kitap ve sünnet asılken kitap ve sünnetin asıllığını zedeleyecek birçok akımlar girmiş. Bunun yanında taassup bunun yanında olan bazı olaylar birçok meselede şaşı bakmaya sebep olmuş. Sahabelerin öldürülmesi, yapılan savaşlar, bazı saltanat kavgaları bu dinin de yaşantısına zuhur ederek insanların oturan kavramların üzerinde yanlışlıklara düşmelerine sebep olmuş. Düşünün şimdi şurada ortada bir mesele var bu meseleye Kur'an sünneti bırakıp da dünyanın en büyük aliminin gözüyle baksak isabet edebilir miyiz? En büyük alimi, yıldızlar isterse binlerce olsun, isabet edebilir miyiz? İnsandır muhakkak bir yerde ne yapar? Hata edecektir. Vahye muhtaç olan bir insanla hareket etmemiz mümkün değil. Ama ondan istifade edebiliriz. İşte insanlık Kur'an ve sünnet değerini bırakarak Kur'an ve sünnetten sulanan insanları örnekler almaya başladılar halbuki Allah kitabında azze ve celle sizin için ahireti umanlar için Allah'ı zikredenler için en güzel örnek en güzel numune Allah'ın Resuludur derken insanlar Allah Resulunu bırakıp başka örnekler almaya başladılar şimdi düşünün şu topluluktayız bu toplulukta Osman kardeşimizi örnek aldık öbür tarafa gittik Emre kardeşimizi örnek aldık öbür tarafa gittik İlyas kardeşimizi örnek aldık belki bu ameliyatta sıkıntı gibi gözükmese bile öyle ortam oluyor ki bizden sonraki gelen nesiller sanki onsuz olmaz sanki onsuz olmaz veyahut ikisinin arasında alim olmaları hasebiyle münakaşalar olmaz mı olur onun verdiği fetvayla bunun verdiği fetva arasında bir farklılık olmaz mı? Olur. Çünkü onun ilmiyle onun ilmi aynı mı? Değil. Bu da ne yapıyor? Bu farklılıklar onu örnek alan topluluklara da ne yapıyor? Yansıyor ve bu bir dahaki nesilde din gibi telakki edilmeye başlıyor. Ve bu din gibi telakki ettiğinde buna oluyor? Aynı bir miras kalmış gibi insanlara veraset yoluyla gidiyor. Okuyarak değil. Bu da ne yapıyor? Onu kaldırman ilimle çok zor hale geliyor. Doğruyu anlattığında sıkıntı gündeme geliyor. Dört mezhebin hak olduğunu söyleyen bir toplulukta mesela Hanefi mezhebinin hakim olduğu bir yere git i̇mam Şafi'nin kıldığı namaz şekliyle kıl onda bile sana ters ters bakarlar. İnanın ters ters bakarlar. Şafi mezhebinin olduğu bir yerde git Hanefi mezhebi gibi kıl ters ters bakarlar. Ben Malikiler de gördüm Hatay tarafında. Onlar da bir acayip kuruyor. Ben de onlara bir acayip baktım. Ben önce Şia zannettim. Böyle hazır olur gibi duruyor adamlar. Aynen böyle duruyorlar. Ha bir ellerini kaldırıyorlar indiriyorlar. Kaldırıyorlar indiriyorlar. Na niye elini bağlamıyorsun? Elinde yara mı var? Yo, ben Malikiyim diyor. Ya ben de Müslümanım. <gülüyor> Bağlasana. Şimdi ben Malikiyim derken gayet doğru çok rahat bir kelime kullanıyor Ben Müslümanım deyince bozuluyor. Benim Müslümanım, gavur muyum? Ben sana gavur dedim mi? Yok, o zaman niye böyle anladın? Ediyor, niye Müslümanım dedin? Ne diyeyim başka? Ya yani başka kelimen var. Sen diyor hangi mesependiniz? Ben Müslümanım dedim mi işte? Şimdi o kadar değişik bir kelime geliyor ki ona, işte aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi çok karanlık günler gelecek diyor. Sünnetler gidecek yerlerini bidat alacak ve kim o bidati terk ederse reddederse ha dinden bir şey reddetmiş gibi ona saldıracaklar diyor. Demek ki kardeşler kurtuluşumuz doğruyu öğrenmekte. Ama anlatmaktan önce öğrenmeniz gerekiyor. Öğrenmediğiniz bir şeyi anlatma yoluna giderseniz sıkıntılar var. Muhakkak doğru anlatılmalı ama doğru doğru bir şekilde anlatılmalı. Şimdi görülen bir münkere mani olmada düşünün mesela Allah Azze ve Celle kitabında zina eden evli ve kadınsa onlara ne yapın yüz sopa vurun bunu uygularken emrinizde bir topluluk bulunsun ve bunları uygulamada onlara acıma hissi sizleri galebe çalmasın diyor Nur suresinin ikinci ayeti. Bu ayeti kerime inince Ali sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bunun hükmünü benden alın benden evli ve dul zina etmişse onlara nedir? Rejim Rejimdir, diyor. Bekarsa yüz sopa ve bir sene sürgün diyor. Ne yapıyor? Bunun hükmünü din burada bildiriyor. Şimdi dinde anlatılan neymiş? Bu. Kur'an sünnette bildirilen ne? Bu da bu. Şimdi doğrusu bu. Doğruyla hareket edersen doğruyu bulursun. Ama bunda haberin yoksa zina çok rahat bir ne yapar eylem olur. Gözüne dikkat etmezsin, yaşantına dikkat etmezsin. Haramlık selamlık. Yani ne olacak? Kardeşiz ya. Eşimin yani eşime mi bakacak? Ya eniştem bu bizim aileden. Ailenmek selamla. Ne gerek var? Tipinde ne yapıyor? Adam çok rahat hareket ediyor. dinli girmiş, örf mü girmiş? Yani yaşantıyla aldığımız bir şeyleri Okuyarak yok etme çıkartma hakikaten zorlaşıyor. Ve doğruyu anlattığında ilk belki de itiraz eden sana canın gibi sevdiğin yani Allah'tan Resul'dan dinden sonra sevdiğin en çok insan anne babadır. Sana ilk düşman olan annen baban oluyor. Uygulayamıyorsun bile. Yani umumen diyorum. Hatta bana kendi oğlunu şikayete gelen baba ben biliyorum. Bu çocuğa diyor ne anlattıysan diyor bizim evimizde düzeni bozdu diyor. Ne anlatmışım dedim. Bu diyor ki diyor artık oturup topluca yemek yemeyeceğiz. Yengeler ayrı oturacak. Şimdi adamın dört çocuğu varmış. Büyük hangi bir ev yapmış. Hepsi aynı yerde oturuyor. yeme aynı sofraya geliyorlar. Ayrı ayrı oturacaklar. Akşam oturmasında kadınlar ayrı erkekler ayrı oturacak diyor. Sen ne biçim insansın diyor. Atalarımızdan diyor örfü diyor bozmuşsun diyor bunun diyor kafaya girmişsin diyor sapık mısın diyor. Şimdi diyor ki diyor eğer böyle olmazsa ben ayrılacağım diyor diyor ben ayırmam am diyor. Karanlık çocuklarını bırak defol git nereye gidiyorsan diyorum diyor. <gülüyor> Dedim sapık demin sapık tabii dedi. ona öğreten de sapık tabii sapıksın dedi. Şimdi namaz kılıyor mu kılıyor mu elhamdülillah biz Müslümanız dedi. Bunu dedi müftiye gittim sordum dedi camideki hocaya sordum ne hiç böyle olmadığını söylüyor. Onlar sizin aileniz beraber otursun bir de ayet getirmiştir. Köre topala günah yoktur beraber oturmanızda. Ayet bir de tevil etmişler. Anladın mı? E şimdi böyle bir adama gel doğruyu anlattım. Allah hayır versin inşallah dedim. Tamam ben oğlundan konuşurum inşallah dedim. E, hallederiz inşallah. Dedim oğlu da zıplıyor şimdi nasıl halledeceğiz diyor sen diyor şimdi hallet e sen anneni babanı dinle düşman hale getirmişsin anlatılacağın esasları önce öğrenilmesi gereken öncelikli meseleleri imanı küfrü anlatmamışsın herhangi bir söz düşünce ve amelin imanına tesiri etkisi mesela düşün çoğu adam namazı kılmazsan kılmaya. Yani ne olacak? Hatta halk arasında öyle laflar vardır ki, işte kabirde kızgın saç üzerinde sana kılmadığın şeyler kıldırılacak. Oradan kabirde namaz var. Onlar yapılacak diyor. Hiç demiyor ki, İslam'da namazın terkinin hükmü bu. Namazı terk edersen sen şöyle olursun demiyor. Halbuki ifade çok net. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, onlarla sizin aranızdaki ahit namazdır. Kim namazı terk ederse müşter bak bunu peygamber diyor kolaylaştıran, zorlaştırmayan huzur veren, nefret ettirmeyen diyor ve aynen bu ifadelerle açık ve net getiriyor e peygamberin bunu söylemişse sen bunun zıttına nasıl fark edersin tamam burada namaz kılmayana müşrik kafir de demiyor hükmünü söyle dindeki hükmü nedir? budur sen bunu öğretmediğinde karşıdaki ne yapıyor? gevşiyor gevşedikçe gevşüyor. bu her şeye ne yapıyor yansıyor bu sefer senin doğru tanımı getirip yerine oturtman çok zorlaşıyor onun için kardeşlerim öğrenme öğrenmedeki hırsınız yemek yemedeki hırsınızdan daha fazla olmalı çünkü insan nasıl ki açlığa tahammülü yoksa yani aç yaşayamıyorsa muhakkak yeme içme ihtiyacı duyuyorsa Unutmayın ki bedenin o şeylere ihtiyacı olduğu gibi ruhun da ilme, bilgiye ihtiyacı var. O bilgi gelmedi mi insan nedir? Açtır. Aç olan başka şeyler duymaya başlar. Düşün mesela Allah Azze ve Celle kitabında mecbur kalmadıkça tecavüz etmeme şartıyla domuzun etini dahi yeme ama arkasından tövbe istiğfar etme var. Naçar kaldın Mesela bir uçak kazası oluyor Ta Dağların tepesinde Bir kişi sağ kalmış Kızın birisi Kendi babasının etini yiyerek kaç ay yaşıyor Düşünebiliyor musun Isıra ısıra İnsan eti değil mi Haram Ama mecbur kalmış Tecavüz etmiyor Parça parça Hayatını ne yapıyor İkame etmeye çalışıyor işte insanın yaşaması için bir şeylere ihtiyacı olduğu gibi ruhun da hayatta kalması için ilme ihtiyacı vardır. İlmin olmadığı her noktayı karanlık bir nokta olarak görün. O karanlık nokta senin aydınlığa gitmende nedir? Engeldir. Yani bir şeyi gör, görmede şöyle bir elini tutarsan ben şimdi Osman ne yapmıyorum? Göremiyorum bak bu bir nokta hakkı görmende nedir? Engeldir. Bu engeli kaldırma senin doğru tanımı öğrenmendir. Doğru tanımı da öğreneceğiniz yer Kur'an ve sünnettir kardeşlerim. Bunun dışında gideceğiniz hiçbir yer yok. Bu da nedir? Çok çok okuma, çok çok okuma, kaynağı okuma sizi doğruya götürür. Öğrendiğiniz doğruları muhakkak yaşantınıza geçirdiğinizde karşıdan sorularla sıkıntılar başlayacaktır. Bu sıkıntıları aşma da e, bazen ustupla, bazen ustupsuzlukla olur. Ustupsuzluktaki verilen neticeler bellidir. Çünkü ustupsuzluğunuz karşıdakine doğruyu anlatamayıp bir de husumete sebep oluyorsa bu sizin iflas ettiğinizi gösterir. Haklı bile olsanız haksız duruma düşüyorsanız yani karşıdakine hakkı ulaştıramıyorsanız burada sizin bir aciz söz konusu Demek ki öğrenme ile öğretme Farklı İlmin başı sabır Ortası sabır sonu da sabırdır Her öğrendiğini karşıdakine Anlattığın zaman Karşıdakine öncelikli vermediğin Meseleler onun anlayışını Ne yapar kısar Ne var ya dört mezhep Hak diyor adam söylediği sözün Farkında değil dört tane mesele Getiriyorsun dört mezhepten adam ne yapıyor İnkar ediyor Hemen inkar ediyor E hani haktı Hani haktı Mesela geçenlerde yeni bir mesele öğrendik İlmimize ilim kattık elhamdülillah Şimdi Şafi mezhebine tabi olanlar haşta Hanefi mezhebini taklit ederler Anlatabiliyor muyum Nasıl taklit ederler Şafi mezhebinde kadına dokanma Bir şeye dokanma abdesti ne yapar Bozar e Dedim haşta ne yapıyorsunuz Bir mollayı sıkıştırdım dedi biz orada dedi Hanefi mezhebini taklit ediyoruz ama dedi neymiş dedim abdesti dedi Hanefi gibi alıyoruz dedi. <gülüyor> Allah Allah dedi bunu yeni öğrendim bak yani taklit öyle rastgele taklit değilmiş abdesti biz Şafi mezhebine göre almıyoruz dedi Hanefi mezhebine göre alıyoruz ama dedi bunu yapmıyorsa gene taklit yok la ilahe illallah dedi lay lay, onlar Mesela şöyle dokanla mestir. Meslebi misal. Başka bir şey yok. <gülüyor> mestir. Şu, şu mestir. He. Öyle alıyorsa şeydir Keçerli. taklittir. Geçer yoksa, yoksa yani. gene geçerlik değil. Evet. Subhanallah. Evet. Demek ki kavramlar oturmayınca hakla batıl ne yapmıyor? Ayırt edilmiyor. Evet. İşte kardeşlerim selef diye bir kelime var. Selef kelimesi toplumda öyle anlaşılmış ki mezhepsiz, dinsiz işte bir de Vahabi kelimesini ekliyorlar. suut acanı. yani öyle meseleler koymuşlar ki hatta Hüseyin İlmi Işık artık reklamını mı yapıyoruz neyini yapıyoruz bir kitap yazmış Vahabi'ye nasihat diye işte bunlar kabir ziyaretlerini yasaklarlar kabirleri yıkarlar işte ölüyor Kur'an okumazlar şefaat inkar ederler. Allah'ın semada olduğunu söylerler gibi hak olan sözleri batıl olarak getirerek insanların tiksinmesine ve bize düşman olmasına sebep oluyor. Ali'ye hariciler geliyorlar Allah'ın indirdiğine hükmet diyorlar. Ali diyor ki doğru. Sözünüz doğru ama siz bununla batılı talep ediyorsunuz diyor. Hak sözleri getirerek batılı talep ediyorlar ve insanların bizlere karşı Düşmanlığını celbediyorlar. Onun için selef kelimesinin doğru manası selef önde giden kelime manasıyla. Geçmiş, geçmişte önder olan manalarına gelir. Mesela yaşça faziletçe sizden üstün olan, akıllı veyahut takine baktığımızda selef dediğimizde bize Allah Azze ve Celle'nin söylediği peygamber ve onun asabıdır. Selef kelimesinde ıstılakta anlayacağımız Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam sahabeler ve hayırda onların peşinden gidenlere selef denir. Yani birine selef dediğini Allah'ın Resulüne ve sahabeye uyan o yolda giden insanlar denir. Ama bunun dışında kelimelere baktığımızda Hanefi dediğimizde, Şafi dediğimizde kim anlaşılır? Bir şahıs anlaşılır. Selef dediğimizde şahıs değildir. Dine uyan, onun yolunda giden, o yolda çaba ve gayret sarf edin insanlara ne yapar? Selef denir kardeşler. İşte şimdi bu tanımları güzelce anladıktan sonra e, Selefe dinsiz de mezhepsiz desen Veyahut şunu inkar ediyor desen Ne şey yapacak Hiçbir ifade etmez Ama içini doldurmadığında Selefin kim olduğunu anlamadığında Adam çok açıkça ne yapıyor Düşman oluyor İmam-ı bir Seleftir Ebu Hanife bir Seleftir Ahmet bir Seleftir Bunlara baktığımızda bunların sözlerini Biz hep sohbetlerimizde ne yaptık İşledik Ebu Hanife Allah kendisinden razı olsun Sahih bir hadis gördüğünüzde ne yapın onu alın benim sözümü bırakın diyor. Bakıyor talebesinin bir devamlı ağzından çıkan şeyleri yazdığını görünce Ey İmam ya Ebu Yakup benim ağzımdan çıkan her şeyi yazma. Ben bir beşerim. Bugün bir şey söyler. Yarın bundan dönerim. Sen benim ağzımdan çıkanı değil peygamberin sahi sünnetine sarıl diyor. İmam Mali'ye bakıyorsun. Sünnet Nuh'un gemisi gibidir diyor. Bina, Bina. Onun damadı İmam-ı Şafi'ye bakıyorsun. Birisi geliyor bir söz söylüyor. O söz hakkında İmam-ı Şafi bir fetva veriyor. Diyor ki hemen akabinde ama diyor peygamberden bunun zıttına bir hadis var. Şimdi ne yapacaksın diyor. Deneme maksadıyla soruyorsun. İmam-ı diyor ki sen beni kiliseden çıkarken gördün diyor. Beline diyor zunlar bağlayanlardan mı zannediyorsun? Elbette ki Allah Resulü'nden gelen oyacağım. Ben bir söz söylesem ve bu söz peygamberin sözüne ters düşse, yaşamımda da ölümümde de ben bundan rüca ettim diyor. Bak selef bu işte. Onun en hastalebelerinden Ahmed'e Ahmet'e bakıyorsun sırasıyla sayıyor Ebu Hanife'yi Malik'i, Şafi Süfyan'ı taklit etme. Aksine onların aldığı kaynaktan aldıyor. E, bu imamlar bunu söylüyor. Ondan sonra gelen insanlarsa deminki dediğim gibi her topluluk kendine bir örnek bir lider tayin etmiş. Ondan sonra ondan sonra gelen kuşaklar ne yapmış? Benim atam Ercan'ı takip ediyordu ben bundan çıkmam. Onun atası Emre'yi takip ediyordu ben ondan çıkmam. Onunki İlyaz'ı takip ediyordu ben çıkmam diyerek bu sefer ne yapmış? İhtilaflar da çoğalmış. Hani halk arasında derler ya mızrak çuvala sığmadı sığmayınca birisi tutmuş şeytani bir kelime kullanmış kimin kullandığı da belirsiz Allah Azze ve Celle kitabında diyor ya şeytan da dostlarına vahyeder dört mezhep haktır inanmayan kafirdir diye bir söz söylemiş sanki ayet hadismiş gibi hala bu söz söylenir ve sanki dört mezhepten başka mezhep de yokmuş gibi Yüzlerce mezhep var. Bunun dördünü hak kabul etmişler. Bunun dışındakilerini batıl görmüşler. Ve insanlara ne yapmışlar? Buna uymaya mecbur etmişler. Allah kendisinden razı olsun. Şehalbani'nin namaz kitabı var. Hepinizin okumasını tavsiye ederim. Onun mukaddimesinde bir olaydan bahseder. Japonlar biliyorsunuz putperest insanlardır. Yani belli bir Allah inançları yok. Hep puta tapan insanlardır. Aynı geçmişteki müşrikler gibi alırlar bir tahta, onu oyarlar, şekil verirler ona taparlar. Veyahut onların yaşadığı bölgede ne vardır? Bir şahmeran hikayesi vardır. Ejderhaya inanırlar. Veyahut da başka birçok put şeyleri vardır. Bu insanlar toplanıyorlar diyorlar ki ya tek tanrılı bir dine inanalım. Yani tek ilahımız olsun. Çok ilahımız olmasın. Çünkü o kadar çok ilahları var ki birleyemiyorlar. Evlerinde, şeylerinde büstleri var. Ona tapıyorlar. Belli şeyleri var. Diyorlar ki teke indirelim. Hristiyanlığa bakıyorlar. 3 ilahları var. Yahudilere bakıyorlar. Onlar da bizim gibi diyorlar. Yani ilahları fazla. Bakıyorlar. Müslümanların tek ilahı var. Yani ona bir şey koşmuyorlar toplanıyor bir heyet ve geliyorlar İslam olmak için arıyorlar. Geliyorlar, bakıyorlar. Gel sen Hanefi ol. Öbürü diyor ki gel Şafii ol. Genel. Öbürü gel ma. Ama bunlar bizden de karışık diyorlar. Ve adamlar gidiyorlar. Üzülerek Şehh tafsilatıyla anlatıyor. Allah kendisinden razı olsun. Düşünün bakın. Biz kendi aramızda bir şeyleri göremesek de dışarıdan birisi Dine geldiğinde bunu çok rahatlıkla Görüyor Bakın Avrupa'ya gidin Alevi Sünni davası Yok biliyor musunuz Alevi Sünni pisliğini Türkiye'de görürsünüz Avrupa'da Bunu göremezsiniz Avrupa'da ne var biliyor musunuz Kitap ve sünnete döndüğünde adam Bir şeyi Akide'yi öğrenmişse Tanıştığım insanlardan biliyorum Şuraya geliyor oturuyor şimdi ta, ta Oradan diyorlar ki Ankara'ya gidersen Ebu Hoca'yı gör Oturuyor şimdi bir adam geliyor tasavvuf kitabı soruyor. Bak adam sıfır kilometre dini öğrenmiş. Orada doğmuş büyümüş. Alevi çocuğu. Gıya. Adam hemen kolundan yapışıyor. Sen diyor nasıl bunu sorarsın diyor. Nasıl diyor Allah'a şirk koşan diyor bir insanların kitabını okursun diyor. Burada doğmuş büyümüş dini öğrenmiş birisi gidip bunu yapmaz. Yapar mı Ercan? Hemen yakalıyor. Bak doğru kavramı öğrenmiş. Yanlışı gördüğünde hemen bir müdahale hırsı var. Buradakinde uyuşukluk var. Buradaki hiç hiç istifini bile bozmuyor ya. Yani. Ama oradaki adam hemen yanlışı düzeltmeye yoluna gidiyor. İşte yanlış kavramlar bizlerin hem bozulmasına hem bu bozulmanın devam etmesine sebep oluyor. Öyleyse kardeşlerim selef dediğimizde kendisine doğru yol apaçık belli olduktan sonra o dost doğru yola uyan insandır. Ve bu doğru yolunda öncüleri vardır, imamları vardır. Bu da Allah Azze ve Celle kitabında dediği gibi Muhammed Allah'ın elçisidir. Beraberinde bulunanlar kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidir. Onlar rukiye varırken, secde ederken görürsün. Allah'tan lütuf ve rıza isterler. Onların nişanları alınlarındaki Secde izlerindendir. Bu onların Tevrat'taki vasıflarıdır. İncil'deki vasıfları da onlar filizini vermiş bir ekin gibidir. Onu kuvvetlendirmiş, ekicilerin hoşuna gidecek şekilde kalınlaşmış ve gövdesi üzerine dikilmiştir. Müminlerin böyle olması da kafirler onlara karşı öfkelendirmek içindir. Allah onlara iman edip salih amel işleyenlere mağfiret ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Fetih Suresi'nin 29. ayet. Burada selefin imamı kimmiş? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ondan sonraki doğrulukta ona tabi olan. Tevrat'ta ve İncil'de bizim vasfımız var mıymış? Aynen aleyhissalatü vesselamın dediği gibi Yahudilerden veya Hristiyanlardan herhangi birisi benim ismimi duyar da bana iman etmeden ölürse anında olsun ki müşrik olarak. Mesela tercüme edilen hadis kitaplarından en yakın de bulursunuz. de Tevrat'ta peygamber aleyhisselamın vasıflarını nasıl geçtiğini sahabe çok net anlatıyor. Çünkü daha önce Yahudi alim olup da İslam'a girenler biz vasıflarınızı kitabınızda okuyup duruyorduk diyor. Tek tek şu bizim vasıflarımız nedir anlatır. Çarşı pazar bağırmazlardı diyor. Uyumlu. Sesleri arı vızıltısı gibi Kur'an okurlardı. Demek ki kalınlaşmış gövde Burada davetin yayıldığı Ve artık gücünün Kırılamayacak kadar yüksek olduğu Ve kıyamete kadar geçerli Yine Allah Azze ve Celle Selef imamından Kendisine itaati Resulüne Tabi olmaya kayıtlı kılmış ki Kim Allah'a Ve Resulüne itaat ederse işte onlar Allah'ın kendilerine Lütufta bulunduğu peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdir diyor. Bu da selefin imamını Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kabul etmekle yetinilmiyor. Ne yapma? O kabul ettiğine bir de itaatı ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Şimdi düşünün hakkı bırakıp da batıla taptığında bölünmeyi kabul ettiğinde Mesepleşmeyi kabul ettiğinde doğruyu ne yapamıyorsun bulamıyorsun. Bu sefer sen cedelci bir yapıya sahip oluyorsun. O bir şey diyor sen bir şey diyorsun. Dün Selahattin diyor ki Ebu Zerka diye bir salak var. Abi diyor bir kattılar attılar diyor dinledin yok dinlemedim diyor. Murat Gezenler diye bir salak var. Daha önce e, Muhammed Fatih denilen bir tekfircinin peşinde gezerdi. Şimdi de kendini şeyh ilan etmiş, salağın birisi. Bir salakla bir salağa konuşturuyorlar. Konuşturanlar da tabii salak olacak ki. Şimdi o ona karşı bir şey konuşmuş, o da ona bir şey konuşmuş. Şimdi o ne konuştuğunu farkında değil, o da ne konuştuğunu farkında değil. Bir kere dinde tartışmada dahi bir usul kayıda gerekir. Ölçüleri ortaya koyarak gidersin dinde ihtilaf ettiğinde gideceğin merci seninkiyle ondaki aynıysa yani Kur'an sünnet dışında bir değerleriniz varsa sizin ortada buluşmanız veyahut da hakkı gündeme getirmeniz yani hak zaten hak da hakkı insanlara anlatmanız mümkün değil sadece sen dersin ki benim sopam senin sopandan daha güçlü o der ki onun kafasını kırdım. O der ki ben de onun kafasını kırdım. Veyahut başka zeminlere ne yapacak? Daha da bir yumurta tokuşmasına kadar, tarafkirliğe kadar gidecek. Bunun adı davet değil ancak şarlatanlıktır. Başka hiçbir şey değil. Çünkü inanılması gereken, hüccet olan, itaat edilmesi gereken merci, Kur'an sünnet dışında bir şeylerse, sende de onda da, sen hakta değilsin ki Hakkı nasıl bana getireceksin Sen hakkı savunmuyorsun ki Hakkın davetçisi konumuna geçeceksin Onun için Selefin imamı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ama sadece kabul etme nedir Yeterli değil Mesela Aleyhisselatü Vesselam Medine'ye hicret ettiğinde Orada Yahudi ve Hristiyan alimleri vardı Ne diyorlardı Biz Allah'ı çok seviyoruz ama Muhammed'i ne yapmıyoruz? Sevmiyoruz. Ne diyorlardı? La ilahe illallah Musa Resulullah veyahut İsa Resulullah. Allah ne diyor Azze ve Celle? Allah'ı çok mu seviyorsunuz? Yani peygamberi hepsi seviyor değil mi? İnanıyorum diyenleri. Öyleyse Resuluma tabi olun da beni sevdiğinizi anlayayım diyor. Bak burada Allah Azze ve Celle kendi sevgisini Resuluna itaata tabi kılıyor. Demek ki ben Allah'ı seviyorum deme sana yeterli değil. Bir şey göstermen gerekiyor. O da Resul'den gelene tabi olmadır. İşte selefin imamlığını kabul ettiğimizde önderliğini kabul ettiğimiz nedir? Budur. Ondan sonrasına geldiğimizde ise kim Allah'a ve peygamberine isyan ederse, sınırları aşarsa Allah onu devamlı kalacağı bir ateşe sokar. İtaatta gideceğin yer cennetken, da gideceğin yer nedir? Cehennem diyor. Yine Allah Azze ve Celle kitabında o peygamber size neyi getirmişse onu alın diyor. Neyden de nehyetmişse ondan sakının. Sakının ki felah bulasınız. Şimdi öyle ayetler vardır ki kardeşler ahkam ayetleridir. <gülüyor> Ama nuzul sebeplerine bakın ufacık meselelerdendir bir heyet geliyor o heyete Allah Resulü aleyhissalatü vesselam size diyor dört şeyi yasaklar dört şeyi emrederim diyor ama o yasaklananı ertesi günü sahabenin bir tanesi bedevinin bir tanesi yasaklanan şey olduğu halde içki değil diyerek ne yapıyor? İçiyor kafayı buluyor ortalıkta sarhoş sarhoş dolaşırken Allah Azze ve Celle bir gün önce diyor ya dört şeyi yasaklar dört şeyi emrederim o size neyi emrederse onu alın diyor neyden de yasaklamışsa ondan sakının ki felah bulasınız ayeti bak bir mesele için iniyorum ufacık gibi gözüken ama itaatta ve isyanda insanın başına gelecek hayrın ve şerrin ne olduğunu anlatıyor. demek ki küçücük bir şey helal ve harama dikkat edin diyor dikkat etmezsen ne oluyor Dininden ve ırzından olan sensin. Dine bir şey yok ki. Kaybeden sensin. Kirlenen sensin. Ama halk şuna bak ya hem hacca gitmiş kocaman sakalı var bir de müteahhitlik yapıyor şunu yapıyor diyor. Adam çattığında İslam'a çatıyor. Yani sen sadece İslam'ı bir görünüşe sahipsin. Kirlenmeyeceksin. Ama kirlenen temiz olanı ne yapma sevmezsin o da ayrı. İşte Allah'a ve Resuluna tabi olma ve arada herhangi bir e, muhakeme meselesinde Allah'a ve Resuluna götürme selefin şiarındandır. Arada ne olursa olsun, hangi mesele olursa olsun, muhakeme için nereye gidilecek? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine. Sahabenin iki tanesi aralarında ne yapıyor? mayızi ediyor. anlaşmaz daha düşüyor. Bu anlaşmayı Allah Resuluna götürüyorlar. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem ikisini de dinliyor ve diyor ki Zübeyr git tarlanı sula sonra Ensar sulasın. Ensar ne diyor? O senin diyor. Akraban da onun için böyle hüküm verdin değil mi diyor. Ali Sallallahu Aleyhi ve Sellem kıpkırmızı oluyor. Zübeyr tarlanı iyice sula, kökleri iyice suyu alsın sonra bırak ensar sulasını bakın meseleyi masaya yatırdığınızda düzgün yatalım ensar nasıl birisi yani her şeyini paylaşmış bak. evim demiş malım demiş hatta eşini bile boşayım itletinden sonra senin demiş ama şeytan galebe çalmış bir meselede o kadar hayri işlemesine rağmen bak bir şurada bir örneklik söz konusu demek ki şeytan insanı bir an olsun gaflette yakalayabiliyor ve meselelerini kime götürdüler? Aleyhissalatü vesselama. Hükme ne yapmadı? Razı olmadı. Gönül rızasıyla razı olmayanlara ne diyor? Kafirdir. Demek ki muhakeme çok önemli. İhtilaf ettiğinde de selef kime gidermiş? Ya İmam Hanbel böyle dedi. İmam-ı böyle görüş yaptı. İşte Malik'ten de böyle görüş. Şeyh Hüseyin böyle dedi. bin Baz böyle dedi. Şakalban'ın görüşü şöyle. Gidemezsin. Allah onlardan razı olsun. Allah onların kabirlerini cennet bahçelerinde bir bahçe eylesin. Onlar hidayet meşaleleridir. Onlar alimlerdir. Allah onlardan razı olsun. Anlattıkları doğrular zaten İslam'ındır. Yanlışlarsa Allah onlara hayır versin. O kadar. Sen yanlışı doğru gibi gündeme ne yapamazsın? Getiremezsin. Dün bir kardeş soru soruyor. Abi diyor kim sorduydu? Seferi diyor dört günlü diyor. Kim sorduydu arkadaşlar da? Bizden de sorduydu. Şeh Bin Bazın diyor şu Uraba'dan tercüme edilen şeyinde okudum diyor. E şimdi Şeh Bin Baz. Seferliğin müddetini dört gün diyebilir mi? Ama Hambeli mezhebini taklit edersen açın Hambeli fıkhını. Seferinin kaç günlük hükmü? Hı? Dört gün. E şimdi dört gün diye fetvayı bu verdiyse ilimden ne verdi taklitlerini verdi? Allah şahıra rahmet etsin. Burada taklit ettiği için bu fetvayı verdi. Halbuki Müslüm'de gelen rivayeti belki kendisi de biliyor. Enes ne diyor? Aleyhissalatü Vesselam Zulhuleyfe'den öteye dönünceye kadar namazı kısaltırdı diyor. Bu bize yeter mi? Birçok delil var. Demek ki taklit adamın ayağını ne yapıyor? Kaydırıyor. Aleyhissalatü Vesselam'ın dışında onun önüne geçiren bir örneklik alma yine götürüyor. Yani alimleri hakkıyla ne yapamıyorlar? Takdir edememe insanın ayağını ne yapar? Kaydırır işte selef önder imam olarak kimi kabul edermiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve ona doğrulukla aynı yolda tabi olan raş talifeleri işte Allah Azze ve Celle eğer mümin iseler Allah ve Resul'unu razı etmeleri daha doğrudur diyor yine Allah Azze ve Celle Resul'un izinden gitmeyi Allah sevgisinin bir alameti olarak görüyor yine Selef bir meselede anlaşmazlığa düştüğünde Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine müracaat etmeyi gündeme getirir. Bunda da iki tane ayet var biliyorsunuz. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu kitap Allah'tan gayrımdan gelseydi çok çelişik olur diyor. Nisa 82. Aranızda herhangi bir meselede ihtilafa mı düştünüz? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gidiyor. Allah'a ve Resul'una Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyerek Nisa ne yapıyor? 59. ayeti getirerek ölçüyü ne yapıyor? Koyuyor. Selefin ölçüsü budur. Falan alim böyle dedi. Filan alim böyle dedi. O adam da sana gelir. Aynı senin alim kabul ettiğin adamın onun zıttına gelen görüşünü getir. Olduğun yerde ne yaparsın? Kalıverirsin. Ondan sonra ben falanla konuştum madara ettim şöyle ettim o da seni senin aleminle ne yapar madara ettir, otutturur. Senin selefinde o kadar çok ihtilafa düşenler var ki bir iman kelimesinde dahi inşallah mı diyelim maşallah mı diyelim elhamdülillah mı diyelim bunun bile tartışması daha yıllarca sürmüş. O kadar sürmüş ki düşünün bugün sabah Yıldırayla da ettik bunu. Düşünün yıllarca Hanefi mezhebi Şafi mezhebine kız vermemiş. Niye biliyor musun Hı? İman. Müslüman mısın diye sorduğunda inşallah dediği için imanda istisna yapıyor. Bunlara kız verilmez. Elhamdülillah diyecekmişsin. Ondan sonra Şam müftüsü Sakale'nin bir fetba veriyor. Tamam diyor. Onlardan kız alınır. Şafi mezhebinden bak. Ama diyor kitap ehli kadınla uygulanan hüküm uygulanır diyor. Şu fetbaya bak ya. Gene öbüründen iyi. Öbürü hiç vermiyor. İşin içinden çıkamamışlar. E elbette bu sosyal yaşantı kazanılacak, verilecek. Düşünebiliyor musunuz? Şu fitneye bakın. Eğer sen hakkın ne olduğunu anlayamamışsan o da senin alimlerinden getirir, sırtını yere koyuverir sen şu sokakta bağıra bağıra giden gel limona gel o da patlıcana gel diye burada gider. Sen limon satarsın o da patlıcan satar. Ana, şeyiniz satıcıdır ama davetçi değildir. Davetçi çığırtkanlık yapmaz. Ahlaksızlık hiç yapmaz. Onun için Selef'in imamını güzel tespit etmek gerekir ve Selef'in imamı dediğin zaman o vahiyle beslenen debek. Vahiy kesildi, din tamamlandı. Ama ona doğrulukla tabi olanlar yok mu? Var. Allah onların sayısını artırsın. Selef kardeşlerim en faziletlidir. <gülüyor> Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sonra Selef'in en faziletlisi dinlerini onda sadakat, ihlas ve ihsan ile alan sahabeyi i kiramdır. Allah onlardan razı olsun. Allah Azze ve Celle kitabında Resulü sünnetinde o insanları ne yapmıştır? Övmüştür. Allah onlardan razı olmuştur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da sözünde insanlığın en hayırlısı benim zamanım ondan sonrası, ondan sonrası diyor. Ve hadis kitaplarına şöyle bir bakın kardeşler bütün doğum tarihlerine falan bu harinin müslümü o üç asır dediğimiz var ya bütün kitaplar o asırlarda toplanmış ve yazılmıştır. Bakın bütün külliyatlar, mecmualar o asırda hepsi kaynaklarına o zaman yazılmıştır. Benim asrım, benden sonrası, benden sonrası diyorsun. Yani üç, asrı, üç asrı, onda hepsi ne yapmış? Tabi olmuş. Selefilik lafzı belli bir şahsa nispet edilen söz değildir. Selefi salihin dediğinde İslam algılanır ve bunu anlama, uygulama noktasında da ilk asra ne yapma? Tabi olmuş. Onlar da nasıl tabi olmuştur? Mesela düşünün bütün sohbetlerde örnek verdiğimiz misalleri yakalayın. Ee, belki konuyu geniş tutuyorum ama bir kelime için anlaşılması gereksin diye uzatıyorum. Çünkü günümüzde öyle pislik var ki biz de bu pisliğin içinde büyüyen, yetişen ve hayatını ikame eden insanlarız. Bunları yakalamadan, meseleleri analiz etmeden anlamak mümkün değil. Ne diyor? Onlara tabi olmadan e, İbn Ömer geliyor İbn Abbas'a ne diyor? Ebu Bekir diyor Halife Temet ne yaptı? Yasakladı. Halife yasakladı. Babam Ömer de yasakladı. İbn Abbas ne diyor? Ali sallallahu aleyhi ve Ama diyor Halife yasakladı. Kafasındaki ne yapıyor? Yüzünü örtüyor ve oradan uzaklaşıyor. Ben senin başına taş yağmasından korkuyorum. İşte selefe tabi olan Böyle tabi olacak Ebu Hureyre Allah kendisinden razı olsun Abdest alırken Şuralara kadar alıyor Allah kendisinden razı olsun Tabinden birisi de görüyor Gördüğünü hissedince ne diyor Biz peygamberin zamanında buraya kadar alırız Yani dirseklere kadar Peki niye fazla yapıyor İşte orada ben sizleri abdest ubzunuzdan, namaz azalarınızdan tanıyacağım diyor ya. İşte ben orada daha fazla olmasını istiyorum. Şurası nedir? Fehmi. Menheş neresi? Dirseye kadar. Sana bildirlerini yaparsın. Allah kendisinden razı olsun. Ayşe annemiz ne diyor? Ben yeryüzünde nereye gidersem ben mükimim, ben müminlerin annesiyim, sefer olmam diyor. Allah Ayşe annemizden Razı olsun. Ali Selatü Medine'den çıktı mı, dönünceye kadar namazını ne yapardı? Kısaltırdı. Bitmişti. Benim menhecim nedir? Budur. Bu Ayşe annemizin nedir? Fehmidir. Allah ondan razı olsun. Ben menhece tabi olmak zorundayım. Sahabe ihtilaf etmemiştir. Sahabenin ihtilafı rahmet değildir. Sahabe bir şeyi doğru bilip söylediğinde yanlışını muhakkak öbür sahabe ne yapmıştır? Düzeltmiştir. Onların arasındaki bu ihtilaf bizim için ne olmuştur? Rahmet olmuştur, doğru gündeme gelmiştir. Ama onun söylediğini alıp da bu da var, bu da var. Bu senin yanlışlığını, acizliğini, bilgisizliğini, cahilliğini gündeme getirir. Eğer Allah kitabında eğer Allah kitabında ihtilaf ettiğiniz bir şeyi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün diyor da sen de hala daha sahabe ihtilaf etmiş o da doğrudur, bu da doğrudur. Hangisine uyacağız diyorsa bu senin koyu bir cahil olduğunu gösterir. Başka hiçbir şey değil. Allah hakkı hak bilip yaşamayı batılı batıl bilip ondan uzak kalmayı nasip etsin. Demek ki selefilik kavramı Allah'ın kitabına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetine açıkta ve gizlide sımsıkı sarılan ilk üç neslin yolundan giden ve kıyamete kadar onları izleyen kimseler hakkında kullanılmaktadır. Allah bizi de bu zümreye katsın. Evet. Ve Rabbim bu yolda ölmeyi hepimize ve neslimize nasip etsin. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike <Sessizlik> eşhedü en la ilaha illa ente estağfiruke ve etöbü ileyh. Elhamdülillahi